لَا تَمَنَّوْهُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا يَنفُسِهِمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا ۖ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ من وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا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 Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Halbuki onlar onu kulak ardı ederek sırtlarının gerisine attılar ve onunla az bir baha kıymetsiz bir menfaat satın aldılar. İşte bu satın almakta oldukları şey ne kötüdür. La thasaban aladin yfrahlon bimaat ve yuhbun en yuhmado bima lâm yfaglou ve yuhbun en yuhmado bima lâm yfaglou. فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا تَوَّ وَيُحِبُّونَ ve lehum azabun elîm Sakın zannetmek yaptıklarıyla sevinen Yapmadıkları şeylerle de ölmeyi arzu edenlerin Evet sakın onların azaptan kurtulacaklarını san Onlar için pek acı bir azap vardır Ve lillâhi mulkul semaati vel ard Ve allâhu alâ kulli şeyhın kadîm Göklerin ve yerin mülkü, saltanatı Allah'ındır. Ve Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. <gülüyor> Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ihtilafında ardarda arda gelmesinde istikametli akıl sahipleri için elbette deliller vardır. <gülüyor> Onlar ki ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Ve şöyle dua ederler, Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza e. min Rabbimiz şüphesiz ki sen kimi ateşe koyarsan bu sebeple onu gerçekten rezil edersin. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. <gülüyor> Rabbimiz muhakkak ki biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi peygamberi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı evrar içi dışı tertemiz olan iyi kulların ile beraber al. ve <gülüyor> ve Allah <gülüyor> Rabbimiz, peygamberlerin vasıtasıyla bize vaat ettiklerini bize ver ve bizi kıyamet günü rezil etme. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. <gülüyor> من ذكر أو أنسا بعضكم من بعض فالذين نادعوا وأخرجوا من ديارهم وأوزوا في سبيلي وقعتهم وقتلوا عنهم Rableri de onların dualarına şöyle cevap verdi. Muhakkak ki ben içinizden erkek olsun, kadın olsun salih bir iş yapanın amelini zayi etmem. Hep birbirinizdensiniz. İşte hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet edilenler Savaşanlar ve öldürülenlerin kötülüklerini mutlaka örteceğim ve Allah katından bir mükafat olarak onları elbette altlarından nehirler akan cennetlere koyacağım mükafatın güzeli ise Allah katında inkar edenlerin diyar diyar gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın qalilun bu onlar için dünyada az bir faydalanmadır. Sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü yatak? <gülüyor> Fakat Rablerinden sakınanlar için Allah katında bir ağırlama olarak artlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah katında olan nimetler ise özü, sözü tertemiz olan salih kullar için daha hayırlıdır. Ve <gülüyor> أحب بالله وما إليكم وما Fesiz ehli kitaptan öyle kimseler vardır ki Allah'a size indirilene, Kur'an'a ve kendilerine indirilene, Tevrat ve İncil'e Allah'a gönülden bağlı kimseler olarak iman ederler. Allah'ın ayetlerini karşılığında ne alsalar az düşecek bir fiyata satmazlar. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Ya ve ve Ey iman edenler sabredin. Sabırda düşmanlarınıza üstün gelin. Her an cihada hazırlıklı olun ve Allah'tan sakın. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.